609. konu Hazreti Ömer ile Hürmüzan arasında geçenler ve Hürmüzan'ın Müslüman olması Enes bin Malik şöyle anlatıyor: Tüster kasabasını muhasara altına almıştık. Sonunda İranlıların komutanı Hürmüzan Hazreti Ömer'in şartlarını kabul ederek teslim oldu. Onu alıp Hazreti Ömer'in yanına götürdük. Hazreti Ömer ona konuşmasını emretti. O da öldürülecek miyim yoksa sağ mı bırakılacağım? Önce bunu öğreneyim ki ona göre konuşayım dedi. Hazreti Ömer ona teminat makamında, konuş, bir zarar görmeyeceksin, dedi. Bunun üzerine Hürmüzan şunları söyledi, Allah iki taraftan birisine, yani siz Araplarla biz İranlılardan birine yardım etmediği sürece sizi öldürüyor ya da köle yapıyor ve mallarınızı da gasp ediyorduk, ne zaman ki Allah size yardım etmeye başladı işte o günden beri gücümüz de yetmez oldu, bu sözler üzerine Hazreti Ömer bana dönerek, sen bu konuda ne diyorsun, diye sordu. Ben de, ey müminlerin emiri, onun arkasında çok büyük bir düşman ordusu bulunmaktadır. Bunlar çok da güçlüdürler. Eğer Hürmüzan'ı öldürecek olursan bu ordular hayatlarından ümit keserek kanlarının son damlasına kadar çarpışacaklar ve böylece savaş daha da şiddetlenecektir, dedim. Hz. Ömer bu kez, ne yani Bera, bin Malik ile Meczi bin Sevrin katilini öldürmeyeyim mi, dedi. Onun Hürmüzan'ı öldürmesinden korkarak, sen onu öldüremezsin. Çünkü kendisine konuş bir zarar görmeyeceksin diye teminat verdin dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ondan rüşvet almışsın ki kendisini destekler gibi konuşuyorsun." dedi. Ben de, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki ne o bana rüşvet verdi ve ne de ben ondan herhangi bir şey aldım." dedim. Hazreti Ömer, "O zaman ya benim konuş bir zarar görmeyeceksin dediğime dair bir şahit getirirsin ya da sana gereken cezayı veririm." dedi. Ben de kendime bir şahit aramaya başladım. Nihayet Hazreti Zübeyri buldum, o şahitlik yapabileceğini söyledi, onunla birlikte Hazreti Ömer'in yanına gittik ve o şahitliğini yaptı, Hazreti Ömer de Hürmüzan'ı öldürmekten vazgeçti, sonra da Müslüman olan Hürmüzan'a maaş bağladı.